Merhaba arkadaşlar, mitoloji ve din programına kavramlar ve tanımlar konusuyla başlayacağız. Ele alacağımız kavramlara din kavramı ile başlayalım. Din, insanlara bir hayat tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü içinde toplayan olgudur. Bu süreçte kişiler yaratıcıya isteyerek bağlanma, bir takım şeylere inanma ve onlara uygun iradi faaliyette bulunma durumundadır. Dinin kaynağı hususunda batılı araştırmacılar psikolojik ve sosyolojik teoriler ileri sürmüşlerdir. Psikolojik teoriler esin kaynağını tabiat mitolojilerinden alırken sosyolojik teorisyenlerden Emile Durkheim’a göre de din sosyal bir olgudur. Din olgusunun rasyonel bir çerçeveye dahil etme düşüncesinin sonucunda batıdaki aydınlanma çağıyla paralel olarak dini bilimler sınıflandırılmıştır. Bunlar dinler tarihi, din fenomenolojisi, din sosyolojisi, din psikolojisi, din felsefesi gibi kategorilere ayrılmıştır. Din kavramının ardından mitoloji, mit, mitolojik kavramlarını ele alalım. Mit, Yunanca'daki mitos kelimesinden gelmektedir. Mitos, söylenen veya duyulan söz, masal, öykü, efsane anlamlarını taşımaktadır. Mitler konu bakımından alemin yaratılışı, insanların yaratılışı, hayvanlar ve bitkilerin geçmişini sorgulamaktadır. Sorgulama, mitoloji ve kozmogoni bağlamında ele alınmaktadır. Mitlerin konularını tabiat ve alem oluşturmaktadır. Sümer mitolojisinde evren doğum yani kozmogoni olayı ise üç aşamalı olarak evrenin menşeyi, evrenin düzene konması ve insanın yaratılması şeklinde oluşturulmuştur. Her ne kadar kavramlardan biri diğerinin yerini almış olsa da mitler daha çok alemle ilgili yaratılış tarzı konuları ele alarak öncelikli konulara yönelmiştir. Mitoloji ve din programına mit, din ve toplum ilişkisi konusuyla devam edeceğiz. Mitik düşünce ve inancın geçmişi dini, felsefi, bilimsel düşünce öncesi döneme kadar dayanmaktadır. Mitlerin, tanrıların, evrenin, dünyanın ve insanın yaratılışını anlatan sembolik öyküler olduğu da göz önünde bulundurulacak olursa, mitik öykülerin ilk insana kadar uzandığı düşünülebilir.'' Mitler, toplumların oluşumu, tarihi gelişimi, dünya görüşü, doğa ve doğaüstü dünya ile ilişkilerini dile getiren efsaneler ve destanlardan oluşabilir. Bu oluşumlar kültürel mirası katkı sağlamaktadır. Mitlerden bahsediyorsak, mitolojiden söz etmek yararlı olacaktır. Mitoloji, mitler bilimi ve mitlerin sistemli bir şekilde toplanması anlamına gelmektedir. Mit, çok tanrılı bir dinin tanrıları doğal ve insani olaylar üzerine anlatılan öykü, efsane, mitolojide bu efsanelerin bir araya getirilmesidir. Mit, söz, öykü anlamına da gelmektedir. Aslında Yunan dilinde söz kavramını ifade etmek için mitos, epos ve logos olmak üzere üç değişik kelime mevcuttur. Mitos, söylenen ve duyulan sözdür. Yani anlatıla gelen masal öykü ve efsane anlamına gelir. Epos daha üst ve değişik bir anlam taşır. Belli bir düzen ve ölçüye göre söylenen, okunan, sanatlı, ustaca söylenmiş sözdür. Logos ise gerçeği nedenlere dayalı olarak açıklamaktır. Sözü insan düşüncesinin ürünü olan kavramlar halinde ifade etmektedir. Bu aşamada mitin gerçekliği sorgulanabilir. Mitin gerçekliği, geçerliliği önce kendi içinde ve insan ilgi, ihtiyaç, soru, sorun, korku, ümit ve gelecekle ilgili merak ve beklentiler de aranmalıdır. Ancak mitlerin etki ve işlevleri onların doğruluğundan ve yanlışlığından öte insani ve toplumsal ihtiyaçlara cevap üretebilme ve anlam katabilme gücü ile ilişkilidir Mit bağlamında simgeler ve kutsallık bireysel inanç ve toplum kökenli ritüellere sunulmuş ve aktarılmıştır Bu durum belli dönemlerde farklı görüşler doğrultusunda şekillenmiştir Örneğin M.Ö. önce 6. yüzyıla kadar Yunanlılar doğa ve toplumun aynı güçler tarafından yönetildiğine inanarak toplumsal ve doğa olaylarının açıklanmasını mitolojik tanrıların ifadesine bağlayarak mitolojik bir şekilde aktarmışlardır. Ancak Sokrates bireysel düzeyde, Platonsa siyasi düzeyde insan ve doğa farklılaşmasına öncülük etmişlerdir. Aslında mitik anlamda insan da dahil doğal ve toplumsal dünya tanrıların iradeleriyle açıklanabilecek ve dolayısıyla denetlenemez bir yapı arz eder. Başka bir ifadeyle doğa ve toplum insanoğlunun yaratmadığı ve yasalarını kendisinin koymadığı ve asla değiştiremeyeceği bir dünya olduğu için insan bunları ancak mitik inançlar aracılığıyla anlamaya çalışır. Bu anlamlandırma süreci mitlerin oluşumunda belli bir düzeni barındırır. Öncelikle insanın hayatın içinde deneyimlediği olgu ve olaylar silsilesine göndermede bulunan mitoloji, benzetmelere ve analojiye dayanan bir düşünme biçimini temel alır. İkinci olarak mitolojik düşünce edilgen bir düşünce biçimidir. Üçüncü olarak insan biçimciliği mitlerin oluşumunda kendini gösterir. Örneğin göğü ve yüceliği temsil eden Tanrı Zeus bile gökyüzünde değil, Uludağ anlamına gelen Olimpos Dağı'na yerleştirilir. İnsanlar gibi yerler, içerler, evlenirler, çocuk sahibi olurlar yani çeşitli canlıların özelliklerine sahip somutlaştırılmış doğaüstü varlıklardır. Son olarak da mitolojik düşünce tek tip değildir, çoğulcudur. Mitolojik öyküler sadece antik Yunan ve Roma'ya ait olmayıp, Çin, Hint, Japon, İran, Türk, Aztek gibi pek çok toplum ve kültürün ürünüdür. Mitlerin çeşitliliği ve uzun bir geçmişe dayanması belli işlevleri üstlenmesine kaynaklık etmiştir. Mitlerin işlevlerini bu amaçla dört temel başlıkta toplamak mümkündür. Miklerin ilk işlevi evrenin ürpertici ve bağlayıcı bir gizeme sahip olduğu insan bilincine ekmesi olarak görülebilir. Bu bağlamda evren ve içinde barındırdığı varlıklar alemi birbiriyle bağlantısız ve anlamsız değildir. İkinci işlev olarak mitler, insan hayatı, olaylar ve insanın geleceği hakkında izah edici bütüncül bir imge ortaya koyar. Üçüncü işlev olarak mitler, oluşturduğu inançlar ile doğa karşısında ve toplumda istikrarlı ve ahlaki bir düzen savunur. Bu işlevin farklı bir sonucu olarak toplumsal hayatın devamlılığı korunur. Mitlerin sonuncu ve önemli işlevi, insanın evren ve toplumsal dünya içindeki yeri ve anlamıyla ilişkilidir. İnsan kendi varoluş anlamını doğal ve toplumsal çerçevesinde bulabilmektedir. İnsan mitler vasıtasıyla sırasıyla kendisiyle mikrokozmos, ürettiği kültürüyle mezokozmos, ilişkili olduğu evrenle makrokozmos ve her şeyin ötesinde yaratıcı tanrısal güç ve irade ile uyum içinde yaşamayı öğrenmektedir. Bu öğrenme sürecinde din terimiyle karşılaşmak olasıdır. Din etimolojik olarak Arapça usul, adet, tutulan yol ve huy anlamına gelirken eski Yunanca'da korku ile karışık sevgi ve saygı anlamına gelmektedir. Dinlere gelecek olursak her dini ilahi dinler gibi tek tanrılıkla özdeşleştirmemek gerekir. Bazı dinlerde birçok ilah anlayış ve kavrayış söz konusudur. Bazı dinlerde ise hiç tanrı yoktur. Diğer taraftan din, ilahi olsun olmasın çeşitli toplumsal etkilere sahiptir. Ancak bütün çeşitliliğine rağmen dinlerde ortak özellikler mevcuttur. Bu ortaklıklar inanç, ibadet, duygu, bilgi ve etki boyutu şeklinde sıralanabilir. İnanç boyutunu ele alacak olursak dinlerin inanç kaynaklı bir dizi simge, sembole sahip olduğu görülür. Müslümanlıkta kelime-i şehadet getirmek, Hristiyanlıkta vaftiz olmak örnek olarak verilebilir. Ayrıca inanç boyutu dinlerin temelini oluşturur. İnançlar olmadan din de olamaz. İnanç dinlerin temelini oluştursa da Avrupa'da başlayan düşünce akımları inanç düzenlerini derinden sarsmıştır. Yine Avrupa'dan örnek vermek gerekirse Hristiyanlığın insanlığı kurtaracağına olan inanç yerini bilimin insanlığı kurtaracağı inancına bırakmıştır. Böylece bütün dinlerin karşısına bilim adı verilen yeni bir ad hoc yani ideolojik geçici ve modavari olabilecek bir din konmuştur. Zaman zaman inanç gibi ortaklıklar değişim gösterse de geçmişten günümüze mitoloji, din ve sosyal çevre sürekli bir etkileşim içinde olmuştur. Çünkü tarihin alaca karanlığından bu yana mitlerden dine kabul edilen her inanç kuvvetle inanılan ilkeler ortaya koymuştur. Bu ilkeler de sosyal çevreyi doğrudan etkisi altına alabilecek güçtedir. Bu güç geçmişte ortaya çıkan etkileri ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel tesirleriyle sosyal çevreyi doğrudan etkileyebilmektedir. Mitoloji ve din programına Hitit mitolojisi konusuyla devam edeceğiz. Hitet, Hitit mitolojisine değinmeden önce ifade edilmelidir ki Hititlerin kendilerine ait efsaneleri yoktur. Hitit edebiyatında yer alan efsanelerin tamamı o dönemki eski çağ uluslarının efsanelerinden birer öykünmesidir. Hitit edebiyat dünyasında yer alan bu efsaneler daha çok Mezopotamya, Sümer, Anadolu Hatti ve Hurri kökenlidir. Hititlerin bahsedilen bu mitolojik metinleri ritüel ya da tören dediğimiz dini ve büyüsel olgular ile tapınaklarda müzik eşliğinde söyledikleri bilinmektedir. Bu program kapsamında Sümer etkisinden çok Hatti ve Hurri etkilerinin Hitit mitolojisindeki yansımalarını ele alacağız. Bu aşamada Anadolu'nun yerli halkı olan Hattilerin mitlerinin Hititler tarafından Hititçe'ye adapte edildiği görülür. Diğer yabancı kökenli mitlerden daha basit bir yapı gösteren ve ritüel temsillerin sözlü olarak müzik eşliğinde icra edildiği bu mitler birçok efsane içinde barındırmaktadır. Aynı zamanda Hitit kraliçesi ile kralını da resmedildiği kalıntılardan tören ritüellerine dair bilgiler edinilmektedir. Bu aşamada Hitit mitlerinin bazılarına kaynaklık eden haddi yani Anadolu kökenli efsanelerin bazılarını sıralayabiliriz. Iluyanka, denizin kızı ile Telipinu ve Kamrushepa bu efsanelerden bazılarıdır. Ayrıca kayıp tanrı mitleri olarak anılan Telipinunun kayboluşu ve Hanna Hanla'nın kayboluşu gibi efsanelerde hattik kökenli efsanelerden olup Hitit mitlerinin bazılarına kaynaklık etmiştir. Sıralanan bu efsanelerden İluyanka efsanesi Anadolu'da ilkbaharın yani Purulini'nin müjdeleyicisi olarak tapınaklarda bir Hitit edebi metni olarak geç Hitit dönemine kadar okunmuş haddi kökenli mitlerin en önemlilerindendir. Efsane iki nüsa halinde ele geçmiştir. Bu efsanede yılan İluyanka ile fırtına tanrısı arasındaki mücadele işlenmiştir. Efsane Babil yaratılış mitinden etkilenmekle beraber farklı kaynaklardan da beslenmiştir. Hititler Anadolu'nun güneydoğusunda yaşamış Hurri kültüründen de büyük oranda etkilenmiştir. Bu etkileşim Hitit kralı 3. Hattu Şili'nin Kadeş Savaşı'ndan dönüşte Lavazantia kenti rahibinin kızı Budu Hepa ile evlenmesiyle zirveye çıkmıştır. Hurri kültürünün yarattığı kumarbi yani gökteki krallık efsanesi gibi önemli efsaneler Hitit edebiyatında önemli bir yer tutmuştur. Kumarbi yani gökteki krallık efsanesi Alolu, Anu ve Kumarbi gibi tanrıların üzerinde kurgulanmıştır. Anu gökyüzü tanrısıdır, Alolu da onun daha önceki atasıdır. Ayrıca metin kadim tanrılar Nara, Napşara, Minki ve Ammumki de söz etmektedir. Efsanelerde Mezopotamya ağırlıklı tanrıların isimlerinin geçmesi bu mitlerin Babil kökenli olma ihtimalini akla getirmektedir. Kumar ve efsanesinin devamı niteliğinde olan Hedamummu ve Ullikummi şarkısında fırtına tanrısı Teşup'un krallık tahtına oturması konu edilmektedir. Efsanenin devamı Ullikummi şarkısında Kumarbi'nin fırtına tanrısına karşı bazı planlar kurduğu ile başlamaktadır. Bu efsanenin temelinde yatan eski ve yeni tanrılar arasındaki mücadeleler Mısır, Babil ve Ugarit mitlerine paraleldir. Bu efsane Fenikeliler aracılığıyla Yunanlılara geçmiştir. Gökyüzü krallığında geçen Anu'nun Uranos, Kumarbi'nin Kranos Teşup'un Zeus olduğu 8. yüzyıl Grek şairi Hesiodos'un Tanrılarının Doğuşu adlı çalışmasından anlaşılmaktadır. Hitit mitolojisinin beslendiği kaynaklardan diğerleri ise Mezopotamya ve Kenan kökenli efsanelerdir. Söz konusu efsanelerin yanı sıra yine Hurrililerden Hititlere geçen Gurparanzalı masalı gibi önemli masallar mevcuttur. Diğer önemli masallar Zalpa kenti öyküsü, Appu ve iki oğlu ile avcı keşi ve karısı olarak ifade edilebilir. Ayrıca ifade edilmelidir ki Anadolu halkı olan Hititlerin diğer ulusların edebiyatlarından esinlenerek oluşturdukları bu efsaneler bugün bile Anadolu kültüründe yaşatılmaktadır. Hitit mitolojisinde geçen tanrı ve tanrıçalara değinmek gerekirse, Kumarbi ve Ullikummi efsanelerinde Hurrili tanrılara, kaybolan tanrı efsanelerinde ise Hattice tanrılara rastlanacaktır. Ancak şimdiye kadar çivi yazılı metin ciltlerinde altı yüzün üzerinde tanrı ismi ortaya çıkarılmıştır. Bunlar Mezopotamya, Hatti, Hurri, Luvi ve Pala merkezli tanrı ve tanrıçalardır. Bunlardan Alalu, Mezopotamya kökenli olup gökyüzü kralıdır. Alaluya önce sakinlik yapan ancak sonra onun yerine geçen tanrı ise yine Mezopotamya kökenli Anudur. Eski Hitit dönemine dayanan kaybolan tanrı efsanelerinde kaybolan tanrıların aranmasını isteyen ve tüm tanrıların annesi ya da büyük annesi ünvanına sahip tanrıça Hannah Hannah'dır. Kaybolan tanrı efsanelerinin baş aktörü olan bir diğer tanrı ise Telipinodur. Fırtına tanrısının ilk çocuğu olan Telipinu, tarlaları sürmek, sulamak, ürünü yetiştirmek ve hasat gibi eylemleri içine alan bir tarım tanrısıdır. Uli Kumi ise daha önce bahsi geçen Kumarminin oğludur. Program kapsamında bahsedilen ve Hitit mitolojisinde yerini alan tanrı ve tanrıçalar daha önce de ifade edildiği gibi bunlarla sınırlı değildir. Mitoloji ve din programına Sümer mitolojisi konusuyla devam edeceğiz. Sümerler aşağı Mezopotamya'da kent devletleri kurarak ilk defa şehir medeniyetini geliştirmişlerdir. Şehir meclisi, sosyal sınıflar, yönetim konuları onların eseri olarak görülür. Ancak Sümerlerin gerçek başarıları kültürel sahadadır. Çivi yazısını keşfederek kullanmaları, okullar açarak eğitim vermeleri, gök cisimlerini izleyerek bunlara isimler, sayılar vermek suretiyle onları tespit etmeleri ve astrolojinin kurucusu olmaları onları diğer medeniyetlerden ayırır. Aslında yazılı dönem öncesi var olan kültürün yazıya aktarılmasıyla adeta her şeyin Sümer'de başladığı şeklinde bir fikir hakim olmuştur. Ancak Sümerler bunlarla da yetinmeyip ayın hareketlerinden bir kameri takvim, evren ve insanla ilgili görüşlerinden de Panteon yani tanrılar topluluğu ve mitler oluşturmuşlardır. Sümerlerin kendi tanrılar topluluğunu oluşturmaları M.Ö. 2700'lere dayanır. Ayrıca Sümerler tanrıları insan şeklinde tasvir etmişlerdir. Bu durum onları diğer ön Asya toplumlarından ayırmaktadır. Bilinmelidir ki Mezopotamya'da hayvanlara, hayvan resimlerine tapınılmamıştır. Hayvanlar yalnızca tanrıların sembolü durumundadır. Ayrıca tanrıları insan şeklinde tasavvur, tasavvur etmişler, onların yaşantısını da insanlara benzetmişlerdir. Anunna olarak bilinen tanrı ise aslında bir tanrılar topluluğu olup, Erudi kentinin 50 tanrısı olarak geçer. Bahsini ettiğimiz Sümer tanrılarının birkaçını ele alalım. İlk olarak An ya da Ana olarak anılan Mezopotamya Panteonu'nun baş tanrısından söz edelim. Bu tanrı göğün kişis, kişileştirilmiş halidir. Erişkigal ise Sümer yeraltı dünyası tanrıçasıdır. Son olarak da Inanna ya da İştar olarak bilinen Sümer tanrıçasından bahsedelim. Bu tanrıça göğün hanımefendisi ünvanına sahiptir. Fara tanrı listelerinde An ve Enlil'den sonra Enki'den önce gelmektedir. Bu tarnıçanın daha çok aşk ve savaşla ilgili olduğu kaynaklardan anlaşılmaktadır. Tarnıça ve tanrılardan sonra Sümerlerin mitlerini inceleyebiliriz. Genel anlamda diğer uygarlıklarda da olduğu gibi Sümer mitleri yaratılış ve tanrı eylemleri üzerine oluşturulmuştur. Sümer mit yazıcıları yazılı dönem öncesi ozanların söyledikleri destanları yazıya geçirmişlerdir. Bunlar öyküleri anlatırken daha çok düş gücünden yararlanmışlardır. Enlil'in Nillil nil ile evlenmesiyle Enki'nin evreni düzene koyması ile ilgili Sümerlerin cennet miti bazı önemli Sümer mitlerindendir. Ayrı olarak Dumuzi ile Inanna mitinden bahsedilebilir. Diğer taraftan birçok Sümer destanı Dumuzi ve Inanna arasında geçmektedir. Dumuzi aslında Sümerlerin Uruk kentinin kralıdır. Hayatı ve faaliyetleri sonraki kuşaklarca bir efsaneye dönüşmüştür. Uruk şehrinin koruyucu tanrıçası ise İnanla'dır. Bu yüzden Dumuzi ile Inanla isimleri Uruk'un ilk devirlerine ait de beraber alınmıştır. Teologlar Sümer Panteonunu oluştururken ülkeye hizmetleri olan Uruk kuralı Dumuzi'nin Uruklu İnanla'nın kocası olabileceğini düşünmüştür. Söz konusu mitlerin yanı sıra Sümerlerin de diğer kavimler gibi yazı öncesine ait olan ve kahramanlık çağı olarak anılan dönemi anlatan destanları vardır. Bu destanlar asırlar sonrasında yazıya aktarılmıştır. Enmerkar isimli kahramanla ilgili destanların yanında Sümer destanlarının birçoğu Gılgamış'ın etrafında şekillenmiştir. Örneğin Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı destanı ele alınabilir. Bu destanda Gılgamış sırasıyla soylu bir şövalye, zalim bir kabadayı, çaresizlik içinde sızlanan biri, vefalı bir bey ve Ölüler Diyarı'ndaki hayat hakkında bilgi edinmek üzere çırpınan bir ölümlü olarak anlatılır. Yine bu destanın ilk bölümünde yaratılış olayları anlatılır. İkinci bölümünde ise Enki ile korkunç bir canavara dönüşen Ölüler Diyarı arasındaki mücadele paylaşılmıştır. Gılgamış ve Yaşayanlar Ülkesi destanındaysa ölüm korkusu ve korkunun ölümsüz bir isim bırakma düşüncesi içinde yücelişi işlenir. Sümer destanlarında işlenen konular çeşitlilik göstermektedir. Destanların yanında Sümer ağıtları da bu kültürde önemli yer tutar. Şehirlerin düşman eline geçmesi, halkın esir edilmesi, sarayların ve tapınakların yağmalanması üzerine şairler tarafından yazılan şiirler Sümer ağıtlarını oluşturmuştur. Sümer kentleri ilk kez Akatlar sonrasındaysa Gutiler döneminde istila edilmiştir. Ancak bu zamanlardan kalma ağıtlara rastlanmamıştır. Yani Sümer çağı ya da Sümer Rönesansı olarak bilinen dönemlere rastlayan ağıtlar mevcuttur. Bu ağıtlar Sümer ülkesinin yeniden doğuşunu anlatmıştır. Yine aynı ağıtlar eski günleri yad etmektedir. Doğrudan kişilere yazılan ağıtlar da mevcuttur. Yani Sümer çağı krallarından ur ölümü ve ruhlar alemine gidişini anlatan un ağıtı bu duruma örnek verilebilir. Burada ur sarayında sedye üzerinde yattığı ve halkın yaz tuttuğu ifade edilmektedir. Urnamu'nun yeraltı dünyasında tanrılara hediyeler götürmesi, burada rahipler tarafından kendisine ayrılan yere gelmesi, kardeşi Gılgamış'ın burada ona ölüler aleminin kurallarını öğretmesi ve Ur halkının ağıtlarının ona ulaşması sırasıyla işlenmektedir. Mitoloji ve din programına Yunan ve Roma mitolojisi konusuyla devam edeceğiz. Mitoloji deyince ilk akla gelen hep Yunan ve Roma mitolojileridir. Ancak her köklü ulusun birer mitolojisi vardır. Tüm bu mitolojilerde üç ana temayı işler. Bunlar yaratılış, türeyiş ve tanrıların doğuşudur. Ayrı olarak Yunan mitolojisini ele alacak olursak M.Ö. 700'lü yıllarda tam anlamıyla gelişen bir mitten söz edebiliriz. Yunan tanrıları da hem görünüş hem de karakter olarak insana benzetilmiştir. Tanrılar insanlardan farklı olarak ölümsüzdür. Yine farklı bir özellik olarak bu tanrıların Ambrosia ve Nektar gibi özel besinlerle beslendiği aktarılmıştır. Aktarım aşamasında Yunan mitolojisi oldukça şanslı sayılabilir. Çünkü Yunan mitolojisinin oluşumunda büyük katkısı olan Homeros ve Hesiodos'un eserleri ciddi öneme sahiptir. Bunu örneklemek için Tanrıların Doğuşu adlı eserleriyle Hesiodos ve bu yapıtı eline alınabilir. Bu eser adeta Yunan mitolojisindeki tanrısal varlıkların kataloğunu sunmuştur. Ancak Grek mitolojisinin en önemli kaynağı yine de Homeros olarak görülmektedir. Homeros'un hakkında çok şey bilinmese de Homeros'a atfedilen İlyada ve Odiesa oldukça önemli kaynaklardır. Homeros'un ardından Grek mitolojisi için ikinci büyük kaynak, milattan önce 8. yüzyılda yaşamış olan Hesiodos olarak görülür. Homeros ile Hesiodos karşılaştırılırsa benzemedikleri görülecektir. Homeros kaynak yapıtlarında adını bile vermezken, Hesiodos her iki yapıtında da adını verir. Kendinden söz eder. Günlük yaşamla ilgili önemli bilgiler aktarır. Homeros'a atfedilen İlyada ve Odiasa sözlü geleneğin ürünleridir ve yazıya geçirilmeleri ilk çağda Yunanistan'da olmuştur. İlyada Ilyon ya da Troya olarak adlandırılan kentin destanıdır. Akhalar ile Tırayolular arasında geçen Troya savaşı konu edilmiştir. Odiasa ise İthake kralı Odiasos'un serüvenlerinin anlatıldığı bir destandır. Hesiodos'un önemli eserleri ise işler ve günler ile tanrıların yaratılışıdır. Hesiodos'un bu eserlerinden bahsettikten sonra tanrıların doğuşuna ele alalım ve bu konuda Hesiodos'un fikrini paylaşalım. Hesiodos'a göre evrenin başlangıcı karışıklık, belirsizlik ve sonsuz boşluk anlamına gelen kaos'tu. Kaos'tan yerküre ya da toprak mitolojik ismiyle ise Gaia ya da G doğdu. Gaia gökyüzünü yani Onosu kendisini tümüyle kucaklayabilsin diye dağları ve en sonunda da denizi yani Pontos'u doğuran birincil varlıktır. Gaia bu varlıkları kendi kendine üreme yani partenogenesis yoluyla doğurmuştur. Theogonia'da yani tanrıların yaratılışı kaynağında evrenin yaratılışı için üç öe ya da ilke sayılmaktadır. Kaos, Gaia ve Eros. Kaos ve Gaia'dan kısaca bahsettik. Eros'tan da bahsedecek olursak Eros birleştirici yetisiyle yaratılışa olanak ta tanıyan ve türün sürekliliğini sağlayan güç olarak tanımlanır. Gaia ile O'Huronus'un birliğinden canavar varlıklar ürer. Bu dev ve canavar türü yaratıklar Titanlar, Kikloplar ve Hekatoniklerdir. Titanların doğuşuyla evrende Tegonia yani tanrıların doğuşu başlamış kabul edilir. Okenos, Koios, Krios, Yapetos, Hipeiron, Kronos erkek titanlardır. Teya, Reya, Temis, Minemosine, Phoebe ve Testis ise dişi titanlardır. Bu titanlardan Yapetos ile Temis dışındakiler kendi aralarında tanrısal çiftleri oluşturur. Bu tanrısal çiftlerin Kronos ve Reya çiftinden Zeus doğar. Yunan mitolojisi içinde Zeus baş tanrıdır. Olimpos'ta egemenliğini sağlamıştır. Kardeşleriyle evreni paylaşarak Olimposlu tanrılar kuşağını oluşturmuştur. Olimpos tanrılarının evi olarak anılmıştır ancak bu tanrıların tamamı Olimpos'ta sürekli değildir. Olimpos Zeus dışında Yunan mitolojisinin 12 büyük tanrısının evi olarak anılır. Bu 12 büyük tanrıya diğer ufak tanrılardan ayırmak için Olimpiyan veya Olimposlu tanrılar da denir. Olimpos'ta sürekli yaşayan ve her kaynakta olimpiyan olarak geçense 10 tanrı vardır. Bu 10 tanrı Zeus, Hera, Poseidon, Ares, Hermes, Hepaistos, Afredit, Athena, Apollon ve Artemis'tir. Bu tanrılardan Zeus'u ele alalım. Yunan mitolojisinde bilgeliğin doruğundaki tanrıdır. Hem tanrıların hem insanların babasıdır. Titanlardan Kranos ile Rhea'nın oğludur. İlk evliliğini akıl, sağgörü, kurnazlık ve kalleşliğin tanrıçası olan Metis ile yapmıştır. Ancak Zeus babası Kronos'un doğan çocuklarını yutması gibi karısı Metis'i de yutmuştur. Ancak dayanılmaz baş ağrısı yaşamaya başlamıştır. Hepaistos'un yaptığı balta ile baş tarlanın başında bir yarık açmıştır ve bu yarıktan silahlarıyla kuşanmış olarak Athena çıkarılmıştır. Zeus bu birleşmenin dışında birçok birliktelik yaşamış ve bu birlikteliklerden evlatlar edinmiştir Zeus kült olarak Girit adasında ortaya çıkmıştır Ancak en önemli kült merkezi Olimpiyadadır Ayrıca ilk olimpiyatlar yine bu tanrı adına bu şehirde başlamıştır Anadolu'da da Zeus inancının olduğu pek çok yer vardır. Bunların dışında 12 Olimposlu tanrı arasında zaman zaman sayılan, zaman zamansa sayılmayan ve sürekli Olimpos'ta bulunmayan 4 tanrı vardır. Bunlar Hades, Demeter, Dionysos, Hestia'dır. Bu tanrılardan Hades'i ele alalım. Hades de Kronos ile Rhea'nın oğludur. Titanlara karşı kazandığı zaferden sonra Ölüler Dünyası ya da Tartaros'un yönetimi Hades'e verilmiştir. Hades, Ölüler Dünyası'na giren hiç kimsenin yeniden canlılar arasına dönmesine izin vermeyen acımasız bir hükümdar olarak anılmıştır. Kranos ile Rhea'nın kızı olan Demeter ise toprak ve bereket tanrıçasıdır. Homeros'un destanlarında güzel saçlı kraliçe, güzel örgülü Demeter diye anılır. Hades'in Demeter'in kızı yani yeğeni Persephone ile aşık olmuştur. Hades Persephone'yi Sicilya ovalarında arkadaşları ile çiçek toplayarak eğlendiği sırada kaçırmıştır. Bu duruma çok üzülen Demeter yas tutmuş ve görevlerini yerine getirememiştir. Bunun sonucunda kıtlık baş göstermiş, bu sorunca Zeus'un araya girmesiyle çözümlenebilmiştir. Tanrılarını ve mitlerini incelediğimiz Yunan mitolojisinden doğrudan etkilenen mitoloji Roma mitolojisidir. Önceleri Romalılar hiçbir tanrıya tapmamışlardır. Ancak artan savaşlar ile birlikte tanrı inancı Roma'ya da gelmiştir. Romalılar genelde Yunanlıların olimpiyan tanrılarını kabul etmişlerdir. Sadece adlarını değiştirerek olimposlu tanrılara tapmışlardır. Zeus'a Jüpiter, Poseidon'a Neptünüs... Hestia'ya Vesta, Hera'ya Juno, Ares'e Mars demişlerdir. Diğer tanrıların da isimlerini değiştirmişlerdir. Adı değişmeyen tek tanrı ise Apollon olmuştur. Roma mitleri Yunanlıların İtalya'ya yerleşmesiyle Yunan mitlerinin etkisinde kalmıştır. Romalılar dürüstlük, doğruluk ve cesurluk gibi anlayışları tanrılarla özdeştirmişlerdir. Roma mitolojisi sadece tanrılar ve doğaüstü canlıların öykülerinden oluşmamıştır. Halkın ve Roma devletinin ideolojisini de yansıtmıştır. Müzik Mitoloji ve din programına Türk mitolojisi konusuyla devam edeceğiz. Eski Türk inançlarını, Türk mitolojisinde yaratılış, türeyiş kavramlarını, Türk mitolojisinde evren, kainat, yer gök, doğum ve ölüm kavramlarını, Türk mitolojisinde hayvan ve ağaç konularını ele alacağız. Türk milletinin kültüründe var olan inanmalar, tanrılar, kutsal ruhlar, olağanüstü olaylar, kahramanlar, evren ve bütün canlıların yaratılışı hakkında sözlü ve yazılı anlatımlar Türk mitolojisi olarak adlandırılabilir. Eski Türklerde doğa güçlerine inanma yani tabiat kültü ve bu kültün yanında atalar kültü ile gök tanrı kültü şeklinde temel inançlar bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda eski Türklerin inançlarının başında kamlık inancı gelmektedir. Bu inanç aslında doğrudan bir din değildir. Bir tür inanç olup içinde din olgusunu da barındıran yaşam tarzıdır. Günlük hayatın bir parçası olan kamlık, diğer dinler gibi kurumsal bir yapı göstermemektedir. Bu yüzden de kamlığı bir din olarak tanımlamak doğru olmayabilir. Zaten eski Türkler de kendi dinlerine dair herhangi bir isimlendirmeye gitmemiş ve kamlık inancını bir din olarak tanımlamamıştır. Ancak Rusların bölgeye gelmesi ve Rus bilim adamlarının kam ve kamlık inancını Türkçe olmayan ve Tunguzca'dan geldiği varsayılan şaman ve şamanizm terimiyle anmaları söz konusudur. Bu kullanım ilerleyen dönemlerde yaygınlaşmıştır. Eski Türk inançları için tanrı kavramını ele alacak olursak farklı kaynaklarla karşılaşırız. Eski Türk inançlarında Tanrı ya da Tengri kavramını yazılı belgeler olarak Elegeş, Barlık, Yenise yazıtlarının yanı sıra Gökt Göktürk yazıtlarından Bilge Kağan, Kültigin ve Ton Yukuk gibi Türk yazıtlarında bulmaktayız. Eski Türk inançlarında Tanrı ya da Tengri olarak genelde yalnızca Gök Tanrı ya da Kök Tengri ile karşılaşırız. Gökte olduğuna inanılan bu tek tanrı yani gök tanrı bütün her şeyin hakimidir. Türk mitolojisindeki yaratıcı her şeyin hakimi tanrı ifadesi tek bir varlığa ait iken daha sonraki dönemlerde çoğulcu bir tanımlamaya gidilmiştir. Çok tanrılı bir kabı, kalıba dönüşümünde çok tanrılı mitolojilerle, mitolojilere sahip kültürel altyapıdan gelen araştırmacı ve bilim adamlarının etkisi göz ardı edilemez. Ürünk Ayı Toyon ise Türk mitolojisinde gökyüzü tanrısı olarak geçmektedir. Dünyanın ana kutudur. Bütün ana kutlar ondan yaratılmıştır. Ayı Han olarak da bilinir. Kayra Han ise Türk mitolojisinde gök tanrıya verilen isimlerden biri olarak geçmektedir. Bir diğer eski Türk tanrısı ise Ülgen'dir. Altay Türklerinin mitlerinde gök tanrının oğlu ve gökyüzünün hakimi iyilik ve merhamet tanrısı olarak anılır. Zaman zaman tanrı isimlendirmesiyle anılan bir farklı kavram ruhtur. Tanım olarak ruh ya da iye, din biliminin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği bedensel olmayan öz ya da tindir. İlkel inanmalarda, mitlerde ruhlara inanma oldukça yaygındır. Türk mitolojisinde ise gizli güçleriyle tabiattaki varlıkları koruyan ve sahiplenen belli başlı koruyucu ruhlar ya da iyelerin varlığından söz edilir. Bu ruhlardan bazıları Umay Ana, Yayık, Suyla, Karlık, Kayberen, Utku Uçi, Ağın Allahçın, Hatun'dur. Bu koruyucu ruhlardan yayığı ele alalım. Türk mitolojisinde aracı ruh olarak kabul edilen bu ruh, Ülgenin bir parçası sayılmaktadır. İnsanları kötülüklerden koruması ve tüm canlılara hayat vermesi için Ülgen tarafından yeryüzüne gönderilmiş olup insanların arasında yaşadığına inanılmaktadır. Koruyucu ruhların yanında kötü ruhlar ya da diğer ismiyle aba asılardan söz etmek gerekir. Yakut Türklerinin inanışına göre bu kötü ruhlar yer altında yaşayan, insanlara zarar vermek için yeryüzüne çıkan tek ayaklı, tek gözlü ruhlardır. Kötü ruhların insanlara ve diğer canlılara hastalık ve ölüm getirdiklerine inanılmıştır. Türk mitolojisinde yer alan belli başlı kötü ruhlar ya da aba asılar erlik ve, ve albastıdır. Türk mitolojisindeki tanrı ve ruh kavramlarının ardından yaratılış ve türeyiş konularına geçebiliriz. Çünkü neredeyse tüm mitlerde olduğu gibi tanrının en temel kabiliyeti yaratmadır. Her milletin kozmogonisi olduğu gibi eski Türklerin de kendilerine ait kozmogonileri ol oluşmuştur. Evrenin, dünyanın, insanın ve eşyanın yaratılışı ile ilgili olarak farklı Türk yerleşmelerinde büyük ölçüde ortak olan, e, ortak olan mitleri bulmak mümkündür. Günümüze çoğunlukla sözlü kültür olarak ulaşan bu mitler yeni dil, yeni din ve yeni kültür çevrelerinin etkisinde kalarak kısmen değişikliğe uğrasa da özlerini korumayı başarmıştır. Türk mitlerinde özellikle güneşin, ayın, yıldızların ve insanın yaratılışından bahsedilmektedir. Örneğin Türk mitolojisinin yazıya geçirilmiş ilk kaynaklarından olan Göktürklerden Kalma Kültigin yazıtında insanın yaratılışı ayrıntılı anlatılmaktadır. Türeyiş ise kelime olarak aynı kökten çıkma anlamına gelmektedir. Türk mitolojisinde türeyiş, Türklerin olağanüstü ve doğaüstü bir şekilde bedensiz veya bedenli, çeşitli canlı veya cansız varlıklardan çoğalması yani var olandan çoğalma olarak ifade edilir. Türk mitlerinde ışık, ağaç ve kurttan olağanüstü bir şekilde çoğalmaya yönelik türeyişler konu edilmiştir. Bu türeyiş mitleri arasında da Türk kültürünün en önemli simgesel hayvanı olan kurttan türeyiş en çok bilinendir. Yaratılışın ardından doğumdan bahsedebiliriz. Türk mitolojisinde en simgesel doğum Oğuz Kağan'ın doğumudur. Eski Türk adetlerine göre çocuk doğduğunda hemen ad verilmemiştir. Verildiyse de gerçek ad yay çekip ok attıktan ve yararlı bir iş yaptıktan sonra verilmiştir. Ad almayı henüz hak etmemiş olanlarsa atsız olarak ça çağrılmıştır. Dede Korkut'ta bunun örneklerine rastlamak mümkündür. Doğumu takiben ölümde mitler de işlenen önemli kavramlardandır. Kamlık inancında ölüm, ruhun diğer isimleriyle can ya da tının bedenden çıkmasıyla gerçekleşir. Ölen kişi için uçmağa vardı, kuş gibi uçtu ifadeleri kullanılır. Altay Türklerinde ölen kişinin canını almaya gelen kötü ruh aldaçı olarak isimlendirilir. Türk mitlerinde bir diğer önemli konu hayvanlar ve ağaçlardır. Özellikle mitlerdeki kahramanlar ya da bu kahramanların uzuvları güçlü, yararlı ve iyi işler yapan hayvanlarla özdeşleştirilir. Ayrıca hayvan imgeleri farklı amaçlara da, amaçlarla da kullanılmıştır. Örneğin çift ejder hükümdarlık sembolü, sembolü olarak eski Türk bayrak ve tahtlarında kullanılmıştır. Ejder dışında Türk mitlerinde sıklıkla kullanılan hayvanlar kurt, kartal, aslan, boğa, at, koç, geyik, balık ve hüma kuşudur. Hayvanların yanı sıra ağaçların da Türk mitlerinde önemli bir yeri vardır. Türk mitlerinde ışık, ağaç ve kurttan türeyişin olduğunu ifade etmiştik. Bu açıdan ağaç Türk kültüründe önemli bir yer edilmiştir. Ağaçlara derin anlamlar yüklenmiştir. Örneğin Tanrı'nın tekliğini temsil eden yalnız ağaç, sığınılan Tanrı'yı temsil eden ağaç, Tanrı'nın ebediliğini temsil eden ve yapraklarını dökmeyen ağaç şeklinde ifadeler inançlar için kullanılmıştır. Mitlerde yer alan ve doğal ortamda kendine yer bulan ağaçlar kayın, çam, ardıç, çınar, servidir. Doğal ortamdan tanımadığımız ancak, ancak birçok Türk, Türk mitinde karşımıza çıkan hayat ağacı ise Türk mitolojisinin başlıca ağacıdır. Evet sevgili arkadaşlar. Türk mitolojisi konusu burada sona erdi. Bu programda Hint Yarımadası'nda ve Uzak Doğu Asya'da ortaya çıkan dinler hakkında genel bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Hint kökenli dinlerden Hinduizm, Budizm, Sihizm ve Jainizmi, uzak doğu kökenli dinlerdense Konfüçyanizm, Taoizm, Şintoizm'i ele alalım. Hinduizm'le başlayacak olursak bu dinin yaşayan dinler içerisinde en eski geçmişe sahip din olduğunu söyleyebiliriz. Hinduizm adı batılı araştırmacılar tarafından yerlilerin dini anlamında kullanılmıştır. İslam coğrafyasında ise bu dine din adamlarının isimlerine atfen Brahmanizm denilmiştir. Hinduizmde Dharma denen bir kavram vardır. Dharma, kozmik düzen, kanun, şeriat, tutulan yol anlamlarına gelir. Hindular da bundan hareketle kendi dinlerine Sanatana Dharma yani Tanrı Brahma tarafından oluşturulan ebedi kozmik düzen derler. Hinduizm vahiy kökenli bir dindir. Fakat bu vahiy anlayışı Orta Doğu kökenli dinlerdeki gibi Tanrı'nın insanları seçtiği peygamber vasıtasıyla bildirdiği hakikatler değildir. Hinduizm, e, Hinduizmde Rishi denen bir kavram vardır. Rishi insanın değişik evrelerden geçişi sonrası ulaştığı bir makamdır. Bu kişiler kutsal metinleri en iyi anlayanlar ve aktaranlardır. Hinduizmde sosyal tabakalaşmanın olduğu bir dinsel hiyerarşiden söz edilebilir. Kast denilen bu sistemde brahminler, Kshatriyalar, vahisyalar ve sudralar vardır. Kast dışında kalanlarsa parya yani dokunulmazlar olarak anılmaktadır. Hindularda Hinduizmin besmelesi olarak ifade edilen ve tanrıyı hatırlatan 10 hecesini oku, e, okunarak işe başlanır. Ayrıca Hinduizm politeist tanrı anlayışına sahiptir. Hinduizmden çıkan onlarca mezhep söz konusudur. Bunlar arasından teşkilatlanıp din şeklini almış olan Jainizmdir. Milattan önce 6. yüzyılda ortaya çıkan bir dindir. Jainizm günümüzde Hindistan'ın Bihar e e eyaletine yayılmış bir dindir. Milattan önce 8. yüzyılda Hinduizme bağlı ve kshatriya yani yönetici sınıfından kastına mensup olan Parishva isimli bir şahsın aydınlanma sonrası ortaya koyduğu prensipleri Vardhamana cinata geliştirmiş ve sistemleştirmiş. Mahivara lakaplı Vathamana cinata milattan önce 599 ila 527 yılları arasında yaşamıştır. Mahivira Buda ile aynı çağda yaşamış ve Buda'nın fikirlerine benzer düşünceler ortaya koymuştur. Bu yüzden Jainizmi Budizmin bir mezhebi gibi düşünenler de vardır. Jainistler kendilerini dine vermişlerdir. Aynı zamanda ahimsa anlayışını yani tüm canlılara karşı nazik davranılmasını ve şiddet uygulanmamasını benimseyen doktrini kabul etmişlerdir. Ahimsa anlayışı ile zirai faaliyetler ve hayvancılık gelişmemiştir. Günümüzde Jainistler genelde iş hayatında ve ticarette aktif ve başarılıdırlar. Ayrıca Jainistler vejetaryandır. Hinduizm yalnızca Jainizm dininin oluşumuna kaynaklık etmemiştir. Sihizm de Hinduizm etkisindedir. Ancak Sihizm yalnızca Hinduizm'den değil, aynı zamanda İslam'dan da etkilenmiştir. 16. yüzyılda ortaya çıkan Sihizm, Hinduizm ile İslam inancının karışımıdır denebilir. Kurucusu 1469 ila 1539 yılları arasında yaşamış Guru Nanak'tır. Büyük çoğunluğu Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap bölgesinde Amritsar şehrinde yaşayan sihlerin nüfusu yaklaşık 25 milyon civarındadır. Günümüzde Hint dini ve siyasi hayatında önemli bir yer tutmaktadırlar. Sihlere göre tanrı katında tüm insanlar eşittir. Kast, ırk, sınıf. Cinsel seçim veya cinsiyet ayrımı yapılamaz. Herkesin yaşama hakkı vardır. Yeryüzündeki tüm varlıklar Tanrı'nın ruhuna sahiptir. Sihler şekli olarak da iki mezhebe ayrılırlar. Nanaka tabi olanlar saçlarını tıraş ederler. Kalas'a tabi olanlar ise saç kesmez ve türban takarlar. Program kapsamında bahsedeceğimiz son Hint kökenli din Budizm'dir. Milattan önce altıncı yüzyılda yaşayan Sitharta Gautama tarafından Hindistan'ın kuzey kesiminde Kapilavastu şehrinde kurulmuş ve oradan yayılmış olan bir dindir. Günümüzde uzak doğuda, Orta Asya'da, Japonya, Çin, Moğolistan başta olmak üzere 600 milyon Budist bulunmaktadır. Budizm Hinduizm'deki kas sistemine karşıdır. Bu sebeple inananların büyük çoğunluğu Hindistan dışındadır. Sitharta, Goatama bir kral çocuğudur. Ancak 29 yaşında saray dışı hayatı fark etmiş ve her şeyi terk ederek uzun süre münzevi bir hayat yaşamıştır. Sitharta, Gautama'nın Buda lakabına alışı aydınlanma olayı sonrasıdır. Bu da uyanış, idrak etmiş, hakikati fark etmiş, bilinçlenmiş anlamındadır. Budizm'de kurtuluş Nirvana'ya ulaşmakla mümkündür. Nirvana, Budizm'in hedefi, en temel kavramı ve diğer inançlardan farklılığını oluşturan bir kavramdır. Nirvana'ya ulaşmanın yolu dünyayı terk etmekten, ruhsal arınma ve temizlenme egzersizlerinden, mu mu murakabe tekniğinden geçmektedir. Bu aşamada yoga ve meditasyon budizmde uygulanan tekniklerdendir. Budizmde tanrı konusunda açık e, konusunda açık bırakılmıştır. Tanrı konusundaki bu ilgisizlik sebebiyle budizmim Dinler tarihinde zaman zaman felsefi bir hareket olarak ele alınmıştır. Hint kökenli belli dinler, dinlerin ardından uzak doğu kökenli dinleri ele alabiliriz. İlk olarak Konfüçyanizm'den bahsedelim. Milattan önce 6. yüzyılda Çinli bir filozof olan Konfüçyus, diğer ismiyle Kung Fu Zu tarafından kurulmuş bir din olan Konfüzyanizm, Çin milli dinleri arasındadır. Çin, Kore, Japonya ve Vietnam bölgesinde insanlar tek bir inanca inanmamaktadırlar. Günlük yaşantısında konfüçyanist e uygulamalara yer verirken düğün veya cenaze gibi durumlarda Taoist veya Budist inanç ve uygulamaları devreye girmektedir. Bu nedenle inananlara dair net bir tespit mümkün değildir. Konfüçyüse göre mükemmel erdeme ulaşabilmenin yolu ağırbaşlılıktan, samimiyetten, cömertlikten, doğruluktan ve nezaketten geçer. Konfüçyenizm, Çin kültür ve tarihine ait inanç ve ibadetlere, ibadetlerle doğrudan ilgilidir. Çin tarihinde Yüce Tanrı olarak Tian adı verilen ve Göğün Efendisi olarak ifade edilen gök tanrı anlayışı yaygındır. Konfüçyüs de içimdeki erdemi gök üretti der. Bu bağlamda Konfüçyüs'ün Tian tarafından görevlendirildiğine inanılır. Çin dinleri arasında yer alan Taoizm'in kurucusu ise M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan ve uzun süre sarayda arşiv memurluğu yapan Lao Tzu'dur. Taoizm'in kökenleri kehanet ve tabiat ruhlarına, ibadetleri ise eski Çin kültür ve mirasındaki dinsel uygulamalara dayanır. Taoizm'in dünya görüşü Çin'de yaygın olan yin ve yang anlayışı üzerinde şekillenmiştir. Taoizm'de hayatın gayesi sükûnettir. Wu Wei denen bu prensipte insan harekete geçmeden önce sakin olmalı, hiçbir şey söylemeden dengeyi kavramalıdır. Taoizm'de panteist bir tanrı anlayışı karşımıza çıkar. Lao Zhu'ya göre yeryüzündeki her şey hatta evren tanrının bir parçası olarak düşünülmektedir. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrıdır. Kutsal kitap olaraksa Tao Te Ching kabul görülmüştür. Lao Tzu seçilen ve gidilen yol anlamına gelen Tao kavramı üzerine düşüncelerini Çin'in geçmiş kültürel birikiminden istifade ederek bu kitapta aktarmıştır. Bu kitap daha sonra talebesi Trung e, Tzu tarafından ilaveleriyle Taist doktrini barındıran kutsal kitap olarak kabul görmüştür. Bir diğer uzak doğu dini olarak Şintoizm ele alınabilir. Şintoizm Japon milli dinidir. Şinto kelimesi tanrıların yolu demektir. Japonların eskiye dayanan inançlarının reform edilmesiyle ortaya çıkan bir dindir. Şintoizm diğer inançlara karşı hoşgörülüdür. Bu nedenle Japon halkı Şintoizm yanında Budizm ve Taizm'e de bağlı bir yaşam sürmektedir. Şintoizmin belli bir kurucusu yoktur. Şintoizmde ruhlar Kami olarak ifade edilir ve ölen herkes Kami olur Şintoizmde ruhlar büyük öneme sahip olsa da ölen her ruh Tanrı olamaz Bu dinde en büyük Tanrı Güneş Tanrıçası Amaterasu'dur Bu sebeple Güneş'in doğuşunu izlemek bir Şintoistin en önemli dini görevidir Tanrı anlayışı politeisttir Japonya'da 8 milyon Tanrının varlığından söz edilir Mitoloji ve din programına Orta Doğu kökenli dinler konusuyla devam edeceğiz. Orta Doğu kökenli dinleri, mecusilik, sabilik kavramlarını, Hristiyanlık ve İslamiyet kavramlarını ele alacağız. Hint ve Uzak Doğu dinler tarihinin bir merkezi olarak kabul edilirse diğer merkez Orta Doğu olacaktır. Yahudilik, mecusilik, sabilik, Hristiyanlık ve İslamiyet bu coğrafyada yani Orta Doğu'da doğmuştur. Dünya nüfusunun yarısından fazlası bu bölgede ortaya çıkan inançlara inanmaktadır. Yahudiler yaklaşık 20 milyon, Mecusiler 300 bin, Sabiler 30 bin, Hristiyanlar 1.8 milyar, Müslümanlar ise 1.3 milyar insana, inan, inanana sahiptir. Bu sırayı takip ederek ilk olarak Yahudiliği ele alalım. Yahudilik, Hz. İbrahim'e kadar dayandırılan bir tarihçeye sahiptir. Sümerliler putperest ve çok tanrılı bir inanca sahipken Hazreti İbrahim bu coğrafyada her şeyi gören, gözeten, tek ve görünmeyen bir tanrı anlayışından bahsetmiştir. Hazreti İbrahim'in oğullarından İsmail Arapların atası, İshak ise Yahudilerin atası olarak kabul görmüştür. Tevrat'a göre Yahudilerin nesli İshak'tan itibaren oğlu Yakup ile devam etmiştir. Hazreti Yakup'a İsrail ünvanı verilmiştir. Bu nedenle topluluğa İsrail oğulları denmiştir. Bu topluluğun tarih sahnesinde inişli çıkışlı bir serüveni olmuştur. Hz. Musa'ya Medyen'de peygamberliğin verildiği zaman o dönem Mısır'da köle durumuna düşen İsrailoğullarının Mısır'dan çıkarılması görevi de kendisine verilmiştir. Bu durum Tevrat ve Kur'an'daki paralel bir anlatımla anılmıştır. Firavun ile ordusunun Hz. Musa liderliğindeki İsrail oğullarının peşinden giderken Kızıldeniz'de boğulduğu bildirilmiştir. Yahudiliği diğer dinlerden ayıran kutsal toprak, mabet, seçilmişlik ve mesih kavramlarıdır. Günümüzde Yahudiliğin önde gelen mezhepleri Ortodoks Yahudilik, Muhafazakar Yahudilik, Reformist Yahudilik ve Rekonstrüksiyonist yani yeniden yapılanmacı Yahudiliktir. Hz. Musa'ya verilen 10 emir ile Hz. Musa'nın bir araya getirdiği vahilerin bulunduğu ahit sandığı ile Tevrat kaybolmuştur. Ancak Ezra tarafından Tevrat yeniden yazılmıştır. İlerleyen dönemlerde Yahudiler için kutsal metinler çeşitlenmiştir. Şimdi ise İran ve çevresinde ortaya çıkan mecusiliği ele alalım. Bu din ile Hint dinleri arasında paralellik dikkat çekicidir. Hinduizm'in kutsal metni vedalar ile mecusiliğin kutsal metni avesta arasındaki paralel anlatım bu durumu destekler niteliktedir. Mecusilik için batılı araştırmacılar zerdüştilik demiştir. Ateşe tapanlar olarak ifade edilebilir. Mecusi terimi aslen zerdüşt anlamına gelmektedir. Zerdüşt bu dinin kurucusunun adıdır. Zerdüşt, monoteist yani tek tanrıcı bir anlayışı getirmiştir. Ancak pratikte bu inanç, dualist yani iki tanrılı bir anlayış ile yayılmıştır. İyiliklerin yaratıcısı anlamında hürmüz, kötülüklerin ve dünyadaki bütün fenalıkların yaratıcısı olarak da Ehrimen tanrı olarak kabul edilmiştir. Mecusiliğin kutsal kitabı Gatalar ve Avesta'dır. Diğer bir Orta Doğu kökenli din ise Sabiliktir. Sabilerin bazı kaynaklarda yıldıza taptıkları ifade edilir. Diğer bir görüş ise sabilerin köken olarak Babil'deki büyü ve sihrin hakim olduğu bir inançla bağlantılı olduğudur. Oysa sabiler ne yıldıza tapanlardır ne de Babil inançlarına bağlı bir topluluktur. Batılı araştırmacılar, Sabilerin Filistin ve Ürdün bölgesinde yaşayan bir halk olduklarını, inançlarının da Yahudilikle paralellik gösterdiğini ifade etmişlerdir. Ancak Sabilerin Yahudiler tarafından heretik kabul edilip Filistin'den çıkarıldıkları da araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir. Bu durum Sabilerin kutsal metinlerinde bahsedilenlerle örtüşmektedir. Sabilerin dinsel anlayışları tümüyle gnostik dualizm temeline dayanmaktadır. Bu ikili anlayışta bir yanda ışık evreni, diğer yanda ise karanlık evren bulunmaktadır. Sabilerin zengin bir kutsal kitap koleksiyonu vardır. Kutsal metinlerinin yaratılışta Tanrı tarafından Adem'e verildiğine inanırlar. Ancak kutsal metinlerin en önemlileri üç tanedir. Bunlar Ginza, Drashia, Diyahya... Ve kolastadır. Şimdi de dünya üzerinde nüfusu en kalabalık olan dini yani Hristiyanlığı ele alalım. Hristiyanlık da Filistin bölgesinde doğmuştur. Fakat bugün Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da yaklaşık 1.8 milyar nüfusa sahiptir. Filistin bölgesi Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındayken Yahudiler çeşitli mezheplere bölünmüş, dini konular çıkar meselesi haline gelmiştir. Yahudiler zaman zaman tek Tanrı inancına sahip olduklarını ve putperest inancına sahip olan Romalılardan kurtulmaları gerektiğini vurgulamışlar. Buna paralel kurtarıcı Mesih anlayışı güçlenmiştir. Hz. İsa böyle bir ortamda gelmiş bir Yahudidir. Bakire Meryem İsa'yı bir mucize olarak doğurmuştur. Hz. Meryem'i Yahudiler iffetsizlikle suçlasa da Hristiyanlar ve Müslümanlar ufak ayrıntılar dışında onun hamile kalışını kabul eder. Hz. İsa kendisinden önceki Yahudi peygamberleri gibi topluma gerekli uyarıları yapmış ve etrafında bir cemaat oluşturmuştur. Yahudilerden ona inanan bu ilk gruba havariler denilmiştir. Hristiyanlık kısa bir sürede Yahudiler ve Yahudi olmayanların arasında yayılmıştır. Yahudilikten Hristiyanlığa gelenler örf ve adetlerinde taviz vermemişler, Yahudilikteki uygulamaları aynen devam ettirmişlerdir. Bunlara Yahudi-Hristiyan topluluk denilmiştir. Ancak bu topluluk 4. yüzyıldan itibaren tamamen kaybolmuştur. Yabancıların havarisi olarak anılan Pavlos ise Yahudi olmayanların arasında Hristiyanlığın yayılmasında etkili olmuştur. Hristiyanlığın ilerleyen dönemlerinde havarilere ait olduğu söylenen onlarca İncil ortaya çıkmıştır. İmparator Konstantin inanç farklılığının ve İncil çeşitliliğinin meydana getirdiği sosyal sıkıntıları gidermek ve inanç birliği sağlamak amacıyla İznik'te 325 yılında ilk genel konsili gerçekleştirmiştir. Konsilde tanrısal anlayış içerisinde baba ve oğul kavramları kabul edilmiş, onlarca İncil'den en yaygın olan 4 tanesi sahih yani kanonik kabul edilmiştir. İki farklı kültürden gelen İstanbul Kilisesi Rum Ortodoks Kilisesi adı ile Roma Kilisesi ise Latin Katolik Kilisesi adı ile birbirinden ayrılmıştır. Ayrılığın sebebi kutsal ruhun nereden çıktığı tartışılmasıdır. Ortodoks Kilisesi kutsal ruhun sadece babadan çıktığını kabul etmiş, Katolik Kilisesi ise babadan ve oğuldan birlikte çıktığına inanmıştır. Hristiyanlığın kendine ait özellikleri kilise, Sakramentler ve Mesih anlayışıdır. Sakrament inancın göstergesi için yapılan dinsel törenlere verilen isimdir. Hristiyan bir kişi sakramentlere katıldığı takdirde Tanrı'nın lütfuna ulaşır. Hristiyan mezheplerinin hepsi bu sakramentlerden ilk ikisini yani vaftiz ve evharistilyayı kabul etmektedirler. Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes olarak isimlendirilir. Kitabı Mukaddes Yahudilerin Tanah dedikleri, Hristiyanların Eski Ahit olarak isimlendirdikleri 39 kitap ile Tanrı'nın insanlığa karşı sevgisi neticesinde yeniden gerçekleştirdiği Yeni Ahit me metinlerinden oluşmaktadır. Yeni Ahit 27 bölümden oluşmaktadır. Bunun ilk dördü İnciller, Pavlus'un yazmış olduğu Resullerin işleriyle ile 21 mektup ve Vahiy bölümlerinden oluşmaktadır. Hristiyanlar dört İncil'den ilk üçüne muhteva açısından benzerlikleri sebebiyle sinoptik İncil'ler demektedirler. İncil'ler Hristiyan inancına göre Rab İsa Mesih'in kelamının daha sonradan yazıya geçirilmiş halidir. İslamiyet'te ise yine Orta Doğu kökenli olup el alacağımız son dindir. İslamiyet 7. yüzyılın başında Arabistan'da doğmuştur. Arap toplumunun İslamiyet öncesi dini, sosyal ve ahlaki bir çöküntü içinde olduğu ifade edilmiştir. Arap toplumunda az sayıda da olsa putları reddeden ve tek tanrı fikrini benimseyen bir grup mevcuttur. Bu gruba hanif denilmiştir. Putperestlerin ve haniflerin dışında Hristiyanlar ve Yahudiler de bu coğrafyada bulunmuştur. Ancak yanlış yorum ve uygulamalar sebebiyle peygamberlerin tebliğ ettiği dinler bozulmuş, yeniden canlandırılması ge gerekmiştir. Allah bunun için Arap toplumundan bir peygamber seçmiştir. Bu son peygamber Hazreti Muhammed'dir. 610 yılında bir gün Mekke'de bulunan Hira mağarasında tefekkür ederken Hazreti Muhammed'e oku emriyle ilk vahiy gelmiştir. Cebrail aracılığıyla gelen bu ilk vahiyle peygamberliği başlamıştır. Ancak Mekke ve çevresinde halkın ileri gelenlerinden ciddi tepkilerin gelmesi Hz. Muhammed ve ona iman edenleri 622 yılında Medine'ye hicrete sevk etmiştir. İslamiyet Medine'de güçlenmiş, kurumsallaşmıştır. Peygamberin önderliğinde bir İslam devleti kurulmuştur. 632 yılında Hz. Muhammed'in vefat ettiği zaman Arap Yarımadası'nın Hicaz ve Yemen bölgesinin büyük çoğunluğunun İslamiyet'i kabul ettiği görülmüştür. Hz. Muhammed'den sonra yönetime geçen 4 halife döneminde tüm Arap Yarımadası İslam devletine katılmıştır. Günümüzde ise İslamiyet uzak doğudan Orta Avrupa'ya kadar geniş bir al alana yayılmıştır. Kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim olan İslamiyet'in inanç ilkelerinin başında Allah'a iman gelir. İslam dini bütün insanları doğuştan hür ve günahsız kabul etmiştir. Hristiyanlıktaki gibi Hz. Adem'den bugüne babadan oğula aktarılan günah kavramı İslam tarafından kabul edilmemiştir. İslamiyet'teki ibadetlerde asıl olan şeyin imanla birlikte niyet, ihlas ve takva olduğu ifade edilmiştir. İslam'da günlük ibadetler güneşin hareketlerine göre, yıllık ibadetler ise ayın hareketlerine göre belirlenmiştir. Ayrıca oruç, zekat ve hac gibi ibadetler de İslamiyet'teki temel ibadetlerdendir. İslam'da ahirete iman, temel iman esaslarındandır. Ahiret aleminin mahşer, cennet ve cehennemden oluştuğuna inanılmaktadır. Mahşer, kıyamet koptuktan sonra bütün insanların toplandığı yer olarak ifade edilmiştir. Cennet, mükafatların, cehennem ise cezaların verileceği yer olarak kabul edilmiştir. İslamiyet'e göre Allah insanların yaptığı her şeyden haberdardır ve kıyamet koptuktan sonra onlara hesabı sorulacaktır. Hesap sonunda iyiler mükafatlandırılacak, kötüler ise cezalandırılacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, Orta Doğu kökenli dinler konusu ile mitoloji ve din programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Farklı bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın.